Evet, Nurullah Temel. Deli çayın kenarına fotoğraf çekimine gitmişiz. Bir baktım uzaktan çok güzel dumanlar var. Ben de duman, ateş, alev oldu mu dayanamam. Hayatımın en güzel fotoğrafları da dumanlı, ateşli fotoğraflardır. Yanlarına yaklaştım. Baktım Mardin'den gelmiş bir aile. Bunlarla yaklaşık 7 yıl çalıştım. Gittim böyle böyle dedim. Ne yapıyorsunuz siz? Dediler biz torak yapıyoruz. Toraktan kömür yapıyoruz. Yani bunlar da sonra işte tekrar kömürcülere dağıtıyorlar. O kömürcülerde. E, mangal kömürlü yapıyorlar işte bilmem bir şey şey işte, e, nargile kömürü yapıyorlar ona dönüştürülüyor ama o kadar zor bir hayattı ki hayatları ve ben onların hayatını görünce ben kendi yaşadığım lüksten utandım yani bir çadırda yaşıyorlar düşün üç çocuk iki tane çocukta o zaman kadın tandır yapmış tandırda ekmek yapıyor dereden su getiriyorlar o kadar perişan bir hayattı ki ve o, Nurullah giden işte o odunları yapmaları etmeleri o kadar e, zahmetlerin içinde emeklerin çok fazla karşılığını alamamaları ayrı bir acıydı.